وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَاشِ Teğerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya Newebi Rahimahullah'ın Riyadu Salihin Adlul Hadis Tabunu okumaya, müdaerese etmeye devam ediyoruz. Olan. Evet, Babu ı Hakkı Zerucu Öncelikle diyor ki İmam er nisa Erkekler, kadınlar üzerinde nedir? Kaimdirler. Yöneticidir, idare edicidir, söz sahibidir, söz. Yani istişare edecek mi? Edecek elbette. Danışacak mı? Danışacak. Ama söz sahibi kim? Erkek. İlk hadis an Ebi Hurayrat radıyallahu anhü kâle diyor kadın kocası tarafından yatağa çağrılır yatağa davet edilir de kadın bu davete icabet etmezse febâte gâdbâne aleyhâ ve kocada kocada beyde hanımına kızgın olarak öfkeli olarak gecelerse la'anethel melâiketuhatta tusbihâ kadın sabahlayıncaya kadar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 Bu hadis muttefakun aleyh. Bir rivayetinde de diyor ki, اِذَا بَعْتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِي رَاشَ زَوْجِهَا Kadın kalkar da, kocasının yatağından giderse, kocasını terk ederse, küçerse, bu şekilde gecelerse, لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُسْبِحَ Melekler sabaha kadar o kadına lanet eder. Bir başka rivayet, yine Müslüman rivayeti diyor ki aleyhissalâslam, وَالَّذِي نَكْسِي بِيَدِ Nefsim elinde tutan, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ma'amin rəzul yedüyem rəatı o, ilah firajı Bir adam hanımına itaha çağırır, fetebe alayhi ve kadın bu daveti kabul etmez gitmezse, illa kana alibi fi sema sahıtan alayha, hatta yarda Bu daha ayrı bir şeydir, işaret. Ediyor. Diyor ki Allah Resulü, bu kocasının davetine icabet etmeyen kadına semadaki, göfteki, bakın hadiste, hadiste neyin delili var ayreten? Allah'ın Ulu. yukarıda, uluda olduğuna dair. Hadis-i semada olan diyor ne yapmaz? Semada olan, yani allah Teala bu adama diyor gazap eder. Kadına. Gazap eder, ıfkelenir. Öfke, Hatta kocası Ondan razı oluncaya kadar. Yani kocasının ne zaman gönlünü olursa 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün, demek ki koca ona kızdığı sürece Allah da bu adama gazap ediyor. Sakit. Kadına gazap ediyor. Bu kadına Allah'a da öfkeleniyor. şimdi <gülüyor> hadis, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh, قال, en, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yehillû li mirâtin entesûma ve zavcıha şahid illâ bi'ednî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 Evet, üçüncü hadis. Hani İbni Ömer radiyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal kullukum râin ve kullukum mes'ûlin en râiyyeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz mes'ûlsünüz. Ve hepiniz raiyetinden sorumlu olduğunuz insanlardan hesaba çekileceksiniz. Patronsan dükkanındaki işçinden. Evliysen evindeki hanımından, çoluğundan, çocuğundan.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 Niye bunlar kayboldu? Niye bunlar telef oldu? Niye bunlar? Senin de hesaba çekileceğini, senin de ilk hesaba çekilecek insan olduğunu bil. Vel-emiru ra'in ve'r-raculu ra'in ala ahli beytihi. Emir yönetici. Diyor ki çobandır. Sorumludur. Adam evinden sorumludur. Vel-men atura'yetun ala beyti zevciha ve waladihi. Kadın da kocasının evinden ve çoluğundan, çocuğundan sorumludur. Fakl kum rai ve kll an raiyeti. Ana bi Ali Talq ibn Ali radlillahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aal. Ezaa rjul zewjetahu li hajethi. Fal taetih in kanaat arat tenur. Adam hanımını bir ihtiyacından dolayı çağırmıştı seslenirse O hanımı duyarız etti. Fırında olsa bile, fırın başında ekmek pişiriyor olsa bile, yani ekmek yani var ya fırın tandır diyoruz.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 Tabu Hurayra hadisi. Nebi Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Lâ kuntü âmran ahadan en yastudâ li âhadin, lâ amartu al-mer'ate en Şayet bir kimsenin, bir kimsenin secde etmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini diyor emrederdim. Buharî'miz, bu hadis sahibi bizden rivayet ediyor. Yani adamın hanımının üzerinde bu kadar büyük hakkı var. Aklıyoruz. 6. hadis Anumüseleme ki bu hadis zayıf hadis. Tirmizi rivayet ediyor. Kultu Anumüseleme qalet qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayu emraetin matet ve zawcu anha raden dakhalet el cennet. Kızı kendinden razı olarak ölen kadın cennete girer. 7. hadis Anvad bin Cemal radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qala la tuzi emraatun zawceha fi'd dunya illa qalet zawjatuha min el hurü'l ayn. La تؤذيه قاتلك الله. Muallim Cemaluddin radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki Nebi Aleyhissalatu Vesselam La تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. Dünya'da eğer kadın bir kadın kocasına eziyet verir onun başına ağrıtır,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 etme. Feinneme hu'endeka dakilun yuşiku en yufariqaka ileyna. O senin yanında ey kadın emanettir. Gidicidir. O diyor seni tayfedecek. Yani ne kadar bu dünya uzun olursa olsun senin yanından ayrılacak. Sekizinci ve son hadis An-Usamet bin Zeyd radıyallahu anhum'a an-in nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma teraktu badi fitne ki azr ala al min al sonra adamlara erkeklere kadınlardan daha zararlı ne yapmadım diye bir fitne bırakmadım. Bakın. Evet. Bugün de bunu müşahede ediyorsunuz arkadaşlar. Kadınların özellikle kadınların erkek tayfesine nasıl fitne olduğunu görüyorsunuz. Adam köyündeyken, evindeyken, sağ sola kafasını kaldırmayan bir adamken şey şehre gelip azıcık şöyle sağ sola hareket etmeye başlayınca ne fitneye, kadın fitnesine maruz kaldığını sağınızdan solunuzdan maalesef duyuyorsunuz. Buna bunu yapmamak? Ee, izin vermemek. Buna düşecek yollara girmemek. Yani kadının fitnessi o kadar büyük bir fitne ki bir işe bir olaya bir yani proje adım atacağın zaman dünya ile ilgili özellikle önce ona bak yani. ha bak. Benden bu iş yerinde istiyorum istiyorlar ama burada bir ne var? Kadın fitnesi var. Bu beni ne yapabilir? Ayağımı kaydırabilir sürükleyebilir diyerek düşünmen gerekiyor. Evet, burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. سبحان الله لا اله لا سلطان لا